Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona yavrum ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm düşün bakalım ne dersin dedi. O da babacığım emrolunduğun şeyi yap inşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi.